ve berekat. Şimdi Taha Yasin kardeş. Bakın Az suresinin 238 ve 239. ayetlerini e, mealini okumuştum. E, dikkatinizden kaçan bazı hususlar var galiba. Bazı kelimeler var. Tekrar ediyorum. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut dinlekli olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman, bakın buraya dikkat edin. Siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın, namaz kılın. Bu ifade e, herhalde e, meseleye açıklık getiriyor. Siz bilmezken buyruluyor ve Allah'ın size öğrettiği şekilde geliyor. Selamun Aleyküm. Arada e, Kurtuba kardeş. Kumsar. Eee bir eee yani parametreleri etkileyecek bir ifade. Yani şeyların elinde de Nehcül Belaga isimli Hazreti Ali'ye ait olduğu iddia edilen bir eser var. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, edilen eser var. E bunları da toptan kabulü kesinlikle ön görmüyoruz. E, hadis ilminin belli kriterleri vardır. Bu e, hadisleri rivayet eden kimselerin güvenilirliğiyle alakalıdır mesele. Nitekim Allah Azze ve Celle e, Hücurat Suresinin 6. ayetinde size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetin mevhumu muhalifi Nedir? Sadık, doğru sözlü bir kimse, salih bir kimse haber getirdiği zaman bunu kabul edin demektir. Nitekim şahitlik müessesesi denilen bir kavram vardır İslam'da. Bir meselede şahitlikte bulunduğu zaman onların şahitliğini kabul etmek, yani adil iseler kabul etmek Allah'ın bize bir emridir. Şimdi hadisler konusunda ise herhangi bir meselede hüküm vermekte, şahitliğine başvurulan kimseden aranan şartlardan daha fazla şey istenir. Mesela onun sadece e, dini bakımından adaleti değil, dindarlığı değil. Aynı zamanda hafıza gücü e, hadisi eda edip edememesi e, rivayet konusundaki yeteneği aleykümselam selametlerde kendisinden daha güvenilir kimseye muhalif bir metin getirmemesi dikkate alınır. Bu bakımda e, biz her türlü uydurma, zayıf, sahih, hasen demeden hepsini komple kabul, toptan bir kabul öngörmedik. Bunu teklif etmedik zaten. E, vahiy olan sünnet sahih olandır. Şimdi e, biz sünnet vahiydir deyince e, bazıları tabi e, bunu hemen gündeme getirebiliyor. Fakat e, biz vahiy iki kısma ayırdık. Vahyi metluh ve vahiy metlu sünnet diye tarif ederken bunu ifade ettik. Vahiy metlu dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim içerisinde ayetlerle nazil olan vahiy, Kur'an metni, Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla Allah tarafından hem metni yani lafzı hem de muhtevası, manası korunarak indirilmiştir. Ama vahiy gayrimetluv dediğimiz sünnet ise sadece ee, anlamı, muhtevası korunarak indirilmiştir. Lafızlar birebir Allah Azze ve Celle'nin kelamı değildir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. İstediğim. Selamun Aleyküm.